de faideli ilmin bir alameti de Allah Teala'nın dinini güzelce bilmek, taat ve ibadet üzere devam ederek ahiretini dünya üzerine tercih etmektir. Hadis-i şerifte "Men yuridi Allahu hayran yufaqihhu fid ve inma ana qasimun vallahu yu'ti." Allah kimin hakkında hayrı diliyorsa onu dinde fakih eşit helal haramı birbirinden ayırt eden ve iyiden iyiye dinden anlayan kılıyor. Gerçekte ben ilmi taksim edeceğim. Allah da verir, buyurulmaktadır. Diğer bir hadisi şerifte, men اراد bihi hayran, خيرا يفقه في ve ويلهمه رشده Allah kimin hakkında hayrı dilemiş ise, onu dinde fakih, eşit, helal haramı birbirinden ayırt eden, ve iyiden iyiye dinden anlayan kılar. Seçkin yolu kendisine ilham eder. Diye buyurulmaktadır. Yani fakihin kalbi Allah Teala'nın yeryüzündeki berrak kaplarından bir kap gibi parlayınca Allah Subhanahu ve Teala da irşat yollarını kendisine ilham eder. O da haktan alır, halka dağıtır. Artık Allah korkusu ve onun sevgisi, Verrakkap mesabesindeki kalbinde yerleştiği nispetle alim ayet ve hadisin hükümlerini anlar. Artık benliğini araya sokmaksızın anladığı nispette de ihlas üzere öğretir. İhlas üzere amel ettiği nispette de Allah Teala has kullarına beğenip seçtiği doğru yolla amel etmeyi ona ilham eder. Talim ve terbiyede hayırlı işlere muvaffak kılar. O da faideli ilme muvaffak olur. Halkı irşad etmekte mezun bir zat, ''Artık sen halkı hakka davet edebilirsin'' diye sözlü yahut yazılı olarak izin verirse, böyle bir alim irşada başlayabilir. İzinsiz irşada başlarsa, halkın icabet etmesi caiz olmaz. Her halükarda izin, güven içindir. Yoksa zındık insanlar çoktur, özellikle zamanımızda. Herkes Mehdi'den bahseder. Mehdi'den önce Mehdi Yunlar vardır. Bunlar gelecek muntazar, eşit, beklenilen Mehdi aleyhisselama zemin hazırlamaktadırlar. Fakat Mehdi kelimesinin hidayet edici manasında olduğu zannına kapılırlar. Bu yanlıştır. Mehdi, hidayete erdirici demek değildir. Mehdi kelimesi ismi mef'uldür. İlmi, ameli ve Allah Subhanahu ve Taala'nın kalbine indirdiği nurlar, bir de ezeli inayet sayesinden hidayete erdirilen zat demektir. Artık bu nimete ulaşan faideli ilim sahipleri, özellikle ehli irşat kendisine zemin hazırlamaktadırlar. İşte o alimleri ve irşat etmeye ehliyetli zevatları arayalım. Nefesleriyle şereflenelim. Can ve malımızla hizmetlerine girelim.